Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillâhi nahmedu ve nesallihu ve nestağfiru ve na'uzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât Men yehdillehû fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Emma ba'd fe inne'steqâl hadîsü kitabullah ve hayral hedîhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuhâ ve kullu muhtesasetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu Tefsir dersimizde Zariyat suresinin 38. ayetindeyiz. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Ve Musa'da da hani biz onu apaçık bir delille Firavuna göndermiştik. 39. Fakat o bütün kavmiyle beraber yüz çevirip sihirbaz veya delidir dedi i̇bn Abbas radıyallahu anh'a bu ayette geçen bir ruknihi kelimesi kavmiyle beraber demektir demiştir. Mücahit Rahimullah aynı kelimeyi bütün kuvvetleri ve ashabıyla beraber demektir diye açıklamıştır. Katade Rahimullah dedi ki Allah'ın düşmanı kavmine karşı galebe çaldı manasındadır dedi. 40 o kınanacak işler yaptığı için biz onu ve ordularını yakalayıp denize attık. Katade dedi ki Allah'ın kullar tarafından kınanmayı hak etmişti. 41 Ağatla da hani onların üzerine kısır bir rüzgar göndermiştik. Mücahit Raymullah dedi ki Er-Rih akim kelimesi rahmet bulunmayan, bitki bitirmeyen ve bitkileri aşılamayan rüzgar demektir. Katade Raymullah kısır rüzgar azap olarak gönderildiğinde hiçbir şey aşılamaz. Rüzgardan rahmet olanını ise Allah Teberak ve Teala bulutlarla gönderir ve yağmur indirir demiştir. 42 Üzerinden geçti hiçbir şey bırakmıyor, mutlaka çürütüp kül gibi dağıtıyordu. Mücahit Rahimallah bu ayetteki kerramim kelimesi helak olmuş bir şey gibi demektir demiştir. Katade de kerramim kelimesi çürümüş ağaç gibi demektir dedi. 43. Semud'da da hani onlara belli bir süreye kadar yararlanım denilmişti. 44. Ancak Rablerinin emrine baş kaldırdılar. böylece bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıp yakaladı. Mücahit-i Rahimullah bu ayette geçen featev kelimesi büyüklenmek demektir. Onlar bekleşip duruyorlardı. Azabın inmesinden üç gün önce Semud kavmine bu tehdit yapılmıştı. Bu üç gün içinde kendilerine azabın alametleri geldi. Dördüncü günde ise inen azaba düçar oldular. 45. Artık ne ayağa kalkmaya güç getirebildiler ne yardım bulabildiler. Katade dedi ki, Allah Tebarek ve Teala'nın azabından dolayı ayağa kalkmaya güç getiremediler. Kendilerinden Allah Azze ve Celle'nin azabını engelleyecek güçleri de yoktu. 46. Bundan önce Nuh Kavmi'ni de, çünkü onlar da fasık bir kavim idi. Evet, Allah Azze ve Celle bu ayetlerde geçmiş kavimlerin Allah Azze ve Celle'nin elçileri kendilerine geldiği zaman, uyarıyla geldikleri zaman onlar dinlemeyip de e, bunun neticesinde azaba uğramalarından bahsediliyor. Bu hatırlatılıyor. Kavimlerin helak edilmesinde en büyük sebepler yani defalarca daha önce Hud suresinde ve başka surelerde ayrıntılarıyla geçmişti ama kısaca hatırlatmak gerekirse. E, temel sebep e, bazı günahların aleni olarak açıktan işlenmesi. Yani Peygamberlerin davetleri geliyor. Resuller davet ediyor onları. Allah'a birlemeye çağırıyor. Fakat helak olma sebepleri olarak bir takım büyük günahlar zikrediliyor. Onların bu büyük günahlar böyle aleni bir şekilde işlemelerinin sebebi de imanın olmamasından dolayıdır. Yani onlar Allah'a, ahiret gününe, resullerine iman etmediler, yalanladılar ve aralarında e, pislik bir takım fiiller, açık isyanlar. İşte kiminde e, Lut kavminin e, kıssasında olduğu gibi cinsel sapkınlıklar, kimisinde işte ölçüde tartıda adaletsizlikler, bunlara riayet etmemek, Şurayb Aleyhisselam'ın kanununda olduğu gibi. E, buna benzer daha başka e, günahlar zikredilir. Yani onlar esasında bu günahları helal ittihaz ediyorlardı. Helal sayıyorlar, açıktan işliyorlar. Buna hiçbir e, karşı çıkan olmuyordu. Hatta karşı çıkanlar işte siz aşırı temiz kalmak isteyenlersiniz diyerek dışlanıyordu. Allah'ın rasulleri ise kendilerini hatırlatmada bulunup sadece Allah'a kulluğu teklif ettiğinde, yani Allah'a birlemeyi, tevhidi teklif ettiğinde onlar bu peygamberlere çeşitli yakıştırmalar yapıyorlar. İşte bize melek gelmeliydi, İşte bu bir sihirbazdır veya bu bir cinnidir, mecnundur, delidir, şairdir buna benzer. Sözler söylemişlerdi. Bunların benzerlerinin, bu sözlerin benzerlerinin neredeyse tamamı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında da söylenmiştir topluca. Yani farklı farklı ithamlara maruz kalmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Ee, evet, kavimlerin helak olmasının asıl sebebi işlenen günahlar değil. Bu günahların aleni olarak işlenmesi, kesinlikle karşı çıkılmaması, o toplumun bir yapısı haline gelmesi, bu günahları... Artık günah kabul etmemek. Yani küfür olan kısmı burasıdır. Helaki gerektiren kısmı burasıdır. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmeti de uyarırken, emri maruf ve nehyani mümkar konusuna uyarırken, gücünüz yettiği zaman da iyiliği emretmeye, kötülüğü yasaklamaya imkanınız varken bunu yapın. Şayet bu imkan varken insanlar bunu yapmazlarsa kötülük öyle bir yaygınlaşır ki, Artık içlerinde salih olanları buna uyarmak istese de, engel olmak istese de artık engel olamadıkları bir hale gelir ve bunun neticesinde de azabı hak ederler diye. Bu uyarıyı yapmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Münker, e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Sahih Müslim'de gelen rivayette, mesela i̇bn Mesud Radyalant'tan uzunca gelen rivayette şu şekilde anlatılıyor. Her peygamberin seçkin bir takım, ashabı, havarileri vardı. Bunların arkasından öyle nesil geldi ki bunları iyiliği emreder, kötülüğü yasaklardı. Fakat bunların arkasından gelen nesil emrolunmadıkları şeyleri yapan ve e, emrolunmadıkları şeyleri yapan ve e, yapmadıkları şeyleri insanlara emreden kimseler oldular diye. Bun, bu sözlerin akabinde Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam, işte kim bir münkere eliyle karşı çıkarsa mümindir. Diliyle karşı çıkarsa mü'mindir. İşte buna da gücü yetmeyen kalbiyle buğz ederse o da mü'mindir ama bu iman en zayıfıdır diye kayıtlıyor. Aynısı Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan da geliyor. Ve Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın bu hadisi zikretmesine sebep olan olay da bir bidatın icra edilmesi. Bir bidat üzerine işlenen o dönem Emevi halifelerinin işlediği bir bidat üzerine bu hadisi söylüyor. İşte kim bir münker görürse Buna eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmeyen diliyle, buna gücü etmeyen de kalbiyle. Bu ise imanın en zayıfıdır diye bu hadisi aktarıyor. Yani burada münker diye nitelenen şey haramın helal görülmesi. İsyanın itaat gibi görülmesi. Bidatlerin yani meşru görülmesi. Yani e, itikadi boyutu vardır bunun mutlaka. Bu sebeple e, münkere karşı çıkmak derken e, bu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Yani münker derken elbette işte büyük günahlar bunlar da münkerdir ama asıl burada kastedilen şey kötülüklerin alenileşmesi, insanlar arasında yaygınlaşması ve insanların artık bunu kötü görmemeye başlaması. İşlenen kötülükleri kötü görmemeye başlaması. Şu an içerisinde yaşadığımız toplumda da e, çirkin olarak gördüğümüz yani kitap ve sünnetin çirkin bulduğu, bu sebeple bizim de çirkin bulduğumuz davranışlara, halleri, hareketlere baktığımız zaman, mesela selefte olmayan şeyler, sonradan halkın itikat ve amel olarak bir tabiat haline gelmiş. En basinden en çok göze sırtan şeylerden birisi, gerek erkek, gerek kadın. Giyim, kuşam şekilleri. Bu giyim, kuşam şekilleri, mesela e, biz bu değişimi e, bir nebze Şahit olduk bu döneme. Mesela, evet, işte Cumhuriyet döneminde kıyafet devrimi yapılmış. İnsanlar e, işte kanun zoruyla batı kıyafetlerine adapte edilmiş. Erkekler bu şekilde. Bunun öncesinde tabi e, Tanzimat Fermanı'yla işte e, Osmanlı döneminde bile kafirlerin kılıklarına bir benzeşme var. İşte fesin gelmesi, Yunan fesinin Osmanlı kıyafeti haline gelmesi. Hatta sonradan bunun e, dini bir kıyafet gibi zannedilmesi. İşte takım elbise, kravat, kafada fes falan. Bunlar e, Tanzimat Fermanından sonra ortaya çıkmış. İkinci Mahmut döneminde ortaya çıkmış şeyler. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde ise erkekler tamamen batı kıyafetlerine adapte edilirken kadınlar tamamen tesettürden sıyrılmamış yani bunu yapmaya cesaret etmemişler ama ne yapmışlar? Fransız giyimini işte tesettür diye böyle lanse etmeye başlamışlar. İşte mantoların giyinmesi, kadınların manto giyinmesi. Ha, bu işte tesettürü çok kökten yok etmiyor diyerek bir kesim çok karşı çıkmamış buna. Ama işte İslami tesettüre de riayet edenler zamanla işte kötü görüle görüle bunların sayısı azaltılı azaltılar. Ne olmuş? O toplum tarafından sindirilmiş bugün e, yani şeklimizi biliyorsunuz yani bir Müslüman kitap ve sünnette geldiği şekilde giyinirse erkek olsun kadın olsun giindiği zaman içinde yaşadığı her toplumda Türkiye'den bahsediyoruz hangi bölgede olursunuz her toplumda işte sakalını uzatan sarığını saran şalvarını cübbesini izağını giyen bir insan işte e, bir kere giyerken bir zorlanıyor. Yani kendi vicdanıyla, kendi nefsiyle bir e, şeyi oluyor, mücadelesi oluyor. Bunu aşar da e, bu sünnete riayet ederse, İslam'ın kıyafetine girerse, bu sefer toplumu, ailesi tarafından sanki yanlış bir şey yapıyormuş gibi e, bir takım tavırlara maruz kalıyor. Kadın için tesettür de böyle. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, işte baştan deve hürgücü yapan kadınlar, olacak diyor. İşte giyindikleri halde çıplak olan kadınlardan bahsediyor. Bugün tesettürlü olduğunu iddia edenlerin tamamı neredeyse, tesettürlü olduğunu iddia edenlerin tamamı neredeyse, İslam'a göre cahiliye açılıp saçılması denilen şekilde giyiniyorlar. Açık saçıklardan bahsetmiyorum. Kapandığını iddia eden, yani pardüsü giyen, başına başörtü takan kadınlardan bahsediyorum. Böyle bir giyim tarzı Nur suresinin 31. ayetinin nazil olmasına sebep olan giyim tarzıdır. Hani Ömer Radyalı'nın bir sözü vardı. İnsanlar cahiliyeyi bilmedikleri zaman bu ümmetin başına gelecek olan gelir. Şimdi kadınlar cahiliyeyi bilmiyor. Cahiliyedeki giyim tarzını bilmediği için şu anki kapanma şeklini tesettür zannediyor. Halbuki bu ayetlerde teberrüç diye nitelenen cahili açılıp saçılması diye nitelenen giyim tarzıdır. Bir takım çarşaflılar var, Mahmutcular gibi. Onlar yüzü açık ama işte çarşaf giyiyorlar. Bunlar da cariyelerin giyim tarzı. Müslüman cariyelerin giyim tarzı. Hür Müslüman kadının giyim tarzı ise gözleri dışında vücudunun tamamını bol siyah bir örtüyle ayaklarını da örtecek şekilde, bütün bedenini örtecek şekilde giyinmesidir. Şimdi bir Müslüman kadın bu şekilde giyindiği zaman pek çok toplumda, Müslüman olduğunu iddia eden Türkiye gibi bir toplumda, pek çok bölgede eziyet görüyor bundan dolayı. Bunun sebebi nedir? Halbuki şu an insanların çoğunun giyinmekte olduğu, erkeğinin de kadının da giyinmekte olduğu giyim şekli, bundan öncesinde reddedilen, insanların benimsemedikleri, münker olarak gördükleri şeylerdi. Fakat bu münkerlere gücü yetenler karşı çıkmadığı için, Gereken tepkiyi göstermediği için kendi evladında gücünün yettiği kimselerden bahsediyorum. Yani sen sokaktaki bir insan elbette güç çetiremezsin. Bu devletin, hükümetin işidir. Söz sahibi olan kimselerin işidir. Ama sen kendi sözünün geçtiği evladında, işçinde, ne bileyim, yani üstünde hükmedebildiğin kimselerde, bunlara göz yumduğundan dolayı, insanlar bu ihmalkarlığı yaptığından dolayı, bu münker yaşam tarzı. Genel bir kabul görür hale geldi ve münker olarak görülmüyor artık. Mesela sakalını kesen bir erkek bunu münker olarak görmüyor artık bu toplumda. Yani bundan dolayı hiç kendisini günahkar falan hissetmiyor. Veya pantolon giyen bir erkek bundan dolayı kendisini hiç günahkar hissetmiyor. Halbuki o pantolonla namazda da sayı olmaz Bunun gibi bir sürü şey. Daha da kötüleri var. Hakkında lanet vardı olmuş şeyler bile normal sayılır hale geldi. İşte kimisi piercing gibi şeyler takıyor, küpe takıyor, ne bileyim erkeklerden bahsediyorum. Burnuna hızma takanlar, ee, işte dövme yaptıranlar. Yani hakkında lanet vardı olmuş şeyler bile e, sıradanlaşmış, normalleşmiş, yani artık münker görülmez hale gelmiş durumda. İşte asıl münkerler bunlardır. Yani karşı çıkılması gereken asıl münkerler bunlardır. Peki biz şimdi karşı çıkmak için ne yapabiliriz? Yani şu an işte olan olmuş, işte bu münkerler yayılmış, artık münker görülmez hale gelmiş bir takım çirkinlikler. Hatta dinen maruf olanlar, emredilmiş olan şeyler dahi münker görülür hale gelmiş. Böyle bir pozisyonda ne olur? Bu da daha önce bahsettiğimiz gibi Maide suresinin 105. ayetinin tefsirinde açıkladığımız üzere bu ayetin tefsiri işte bu zamanlarda gelmiştir. Hani sahabe diye bu ayetin tefsiri henüz gelmedi. Bu ilerleyen zamanda gelecek. Hangi zamanda? İşte herkesin kendi görüşünü beğendiği, dünyanın ahirete tercih edildiği, e, tamahkarlığa boyun eğildiği bir zaman, herkesin hevasını tercih ettiği bir zaman, böyle bir zamanda işte sünnetime sarılana, işte sizden 50 kişinin ecri gibi ecir vardır diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ecir vaat etti. Biz böyle bir zamandayız. Bu konuyla ilgili İbn-i Ebi Şeyben'in Musannefi'nde fitneler bölümüne bakarsanız, ahir zaman ahval ilgili pek çok rivayet, sahabelerden de pek çok rivayetler, mevkuf, maktu, tabiinden sözler aktarır. Yani bu zamana muhatap olan insanların o bölümleri okuması lazım bence. Yani İbn-i Ebi Şeyben'in Musannefi'nde fiten bölümleri var. En geniş, e, yani rivayet zenginliği bakımından en geniş kaynaklardan birisi bu Selef'ten gelenler bakımından. Böyle bir zamanda e, bir insanın bu bahsettiğimiz münkerleri sadece münker olarak bilmesi, münker olarak görmesi bile kişiyi kurtarmaya yetecek şeylerdendir. Yani bu zamanda demek ki e, Müslümanın, Akidesini koruması için en önemli şeylerden birisi münkeri münker olarak bilmek. Kötüyü kötü olarak görmek. Marufu maruf olarak bilmek. Sünneti sünnet, bidatı bidat olarak bilmek. Yani kişinin kurtulacağı şey yine ilimdir. Bidatı biz yani e, neyle belirliyoruz? Kitap ve sünnetin naslarıyla, selefin menheciyle belirliyoruz. E Bu ilmi gerektiriyor. Sünnetleri bilmek işte insanların sünnet dediği şeyler değil. Yine kitap, sünnet ve selefin menheciyle bilmek gerekiyor. Demek ki insanın e, bu zamanda kurtulması ilme bağlıdır. Yoksa hadiste belirtildiği gibi işte e, gece karanlığı gibi fitneler olacak. Kişi mümin olarak sabahlasa akşama kafir olacak. Kafir, e, kafir mümin olarak akşamlasa sabaha kadar kafir olacak diye. Bundan ancak Allah'ın ilimle korudukları müstesna diyor Zeyd bin Erkam'dan gelen ve Ebu Mame radiyallahu anh'dan gelen bir rivayette. Yani kişinin fiili olarak yaptıklarından ziyade akidesini korumasının apayrı bir önemi vardır. Geçmiş kavimlerinde de helak eden sebep o akideyi ellerinden kaçırmış olmalarıdır. Işte. Akidelerinin bozuk olmasıdır. Yoksa mücerret günah işlemeleri değil. Yani bir kimsenin, geçmiş kavimlerin o büyük... Günahlarına, sapıklıklarına düşmüş olması, mücerret olarak o fiile düşmüş olması, mücerret olarak kişiyi helak etmez. Ama yaptığı şeyi çirkin görmezse, bundan dolayı istiğfar etmezse, bağışlanma dilemezse, işte asıl helak budur. Demek ki asıl helak, günaha düşmek değil. Günahı güzel görmek, helal saymak. Çünkü günahı e, çirkin gören kişinin tevbe etmek gibi bir imkanı vardır. Tevbe kapısı kıyamet gününe kadar açık. Güneş battan doğunca kadar açık veya can gelince kadar açık. Şeytanın en büyük planı işte bunun üzerine olmuştur. İstiğfarı önlemek. Yani yaptığı çirkinlikten dolayı bağışlanma dilemesinin önüne geçmek. Çünkü şeytan, insanlar zayıftır bu konuda. İlla ki bir takım günahlara düşürür. Bu günahlar ya kalbiye olur, ya diliyle alakalı olur, ya fiilleriyle alakalı olur. Mutlaka bunlardan birine düşer. Birinden sakınsa öbürüne düşer insan. Ama yaptığı şeyi şeytan ona süslerse, güzel gösterirse, bundan dolayı başlanma dileme kapısını kapatırsa ona şeytan o zaman başarılı olur. Bu yüzden bir istiğfar etmelerini engelleyecek şey o da neyle olur? bidatlı olur. Haramın helal sayılmasıyla veya helalin haram sayılmasıyla yaptıkları şeyleri onlara süslemesi. Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor ya, şeytan onlara yaptıklarını süsledi. Yaptıkları şeylerin süslenmesi. Geçmiş kavimleri helak eden sebep esas budur işte. Peygamberler açık uyarılarla gelmelerine rağmen onlar kendi üzerinde bulundukları yolu güzel gördüler, beğendiler. Yaptıklarında çirkinlik görmediler. Hatta bu peygamberleri eksiklikle Yanlış yapmakla işte daha da olmadı. Mesela Firavun'un yaptığı gibi Musa Aleyhisselam ona tebliğe gittiğinde işte bu kadar insan yanlış yolda mı öldüler? Batıl üzerine mi öldüler diyerek insanların çoğunluğunu getirmiştir. Evet, çirkinliklerin güzel görünmesinde en büyük etkenlerden birisi de işte çoğunluktur. Çoğunluğa uyma kompleksidir. Evet, kötülük konusunda çoğunluğa uyulmaz. Evet devam eden ayetlerde Allah azze ve celle 47. ayet biz göğü büyük bir kuvvetle bina ettik ve şüphesiz biz genişleticileriz. İbn Abbas radıyallahuna bu ayette geçen bir eydin kelimesi kuvvetle demektir. İbn Zeid dedi ki le musun kelimesiyle kastedilen Allah azze ve celle'nin onu genişletmesidir. Burada şimdi genişletmesi derken burada işte semadan bahsediliyor. Sonra le musun deniliyor. Acaba Sema'nın genişletilmesi mi kastediliyor? Bazı batıl ehli böyle şeylere gidiyorlar. İşte bu ayet e, bir mucizedir falan diye söylüyorlar. Yani bu Nasacıların, Kevniyatçıların söyledikleri şeyi destekleyen bir şeydir gibisinden. Öyle Bununla alakası yok. Yani Big bankla işte e, yaratılış başladı ondan sonra kainat genişlemeye devam ediyor falan diye. Bununla hiç alakası yok. İbn-i Abbas radiyalarımadan e, Begavi Rahimullah'ın tefsirinde gelen rivayette Burada kastedilen Allah Azze ve Celle'nin insanların rızkını genişletmesidir, der. Nitekim bu Bakara suresi 263. ayette galiba. Ee, orada da Musi kelimesi geçer. Vese'ah kökünden gelir. Vus'at kelimesi yine bu kelime denir. Ee, orada imkan sahibi olan, işte infak etsin manasında geçer Bakara 263. ayetinde. Ee, bu manada yine bir ayette daha vardı. Ee, saat kelimesi güç kuvvet manasındadır. İşte rızkı genişletmek manasındadır. İmkan manasındadır. Şayet onların dediği bir manada olsaydı yani kainat genişlemeye devam ediyor manasında olsaydı bu Allah Azze ve Celle'nin yaratılışı, yaratış işini Bitirdiğiyle alakalı ayetleri de yalanlamak olurdu. Kav suresinde geçtiğimiz haftalarda işlemiştik mesela. Velakat halakna semawati vel ardı sitteti eyyam ve Məhəmməd Yani velakat ifadesi burada. Velakat halakna semawati vel ard. Göklerin ve yerin yaratılışını ve bunun ikisinin arasında olanları yaratılışını altı günde bitirdik. Velakat geçmiş zaman pekiştirmesi için kullanılır. Lekat, yani hem L ile, lam harfiyle tekit edilmiştir, hem kat, geçmiş zaman edatıyla pekiştirilmiştir. Yani yaratılış işi bitmiştir. Bunların dediği manaya göre olsaydı, işte Allah kademe kademe, yavaş yavaş yaratıyor gibi bir manaya geldi. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin yaratması öyle değildir. O bir şey yaratmak istediği zaman, ona sadece ol der, o da hemen verir. En yekull lehu kum feyekum. Ol der, kün der, o da hemen olu verir diye Yasin suresindeki ayette geçtiği gibi. Yani yaratılış işi bitmiştir. Kitap ve sünnet nasları bu konuda açıktır. Yani bu felsefeci, teoricilerin işte kainat genişliyor vesaire bu gibi sözlerinin bu ayette hiç alakası yoktur. Cübeyr bin Mutim radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah arşının üzerindedir. Arşı göklerin üzerinde. göklerde şu şekilde parmaklarıyla kubbe gibi işaret yaparak yeryüzün üzerindedir. Evet bunu Hasan senetle, ile Ebu Davud, Tarihül de Bukhari, İbni bir Şeybe el-Arş yani Ebu Cafer İbni Ebi Şeybe bu. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe musannef sahibidir. Ebu Cafer İbni Ebi Şeybe buradaki. El-Arş kitabında, Dail-i sıfatla, Beyhaki El-Esma ve Sıfatla, Bezzar, Taberani ve başkaları rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Hadi, Şefaat adlı Risalesinde zikretmiştir. Evet, Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Er-Rahman-ı Alel Arşistava ayetinin manasıdır bu. Arş göklerin üzerindedir. Gökler de şu şekilde diyerek parmaklarını kubbe gibi yapmış. Yani bir kubbe gibi arzın, yeryüzün üzerindedir. 48. Yeri de biz yaydık. Ne güzel düzleyiciyiz. Vel arda fereşnâhe fenimel mahidun. es dedi ki, met kelimesi sergi demektir. Bunu beşik manasında kullanıyor Araplar. Minel mehti ile diyorlar yani beşikten mezara kadar. Orada geçen meht kelimesi, beşik. Sergi, yaygı, yeryüzünü bir yaygı, sergi kıldık. Feraşna ifadesi e, bunu gösteriyor. Hasan el-Basri'de meht kelimesi yaygı demektir. Yani feraşna ile aynı manadadır diye. E, yani düzlemek manasındadır bu. Bu da yeryüzünün düz olduğunun delillerindendir bu ayet. 49. Ve biz her şeyi iki çift yarattık veya çift çift yarattık. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. 50 öyleyse Allah'a doğru kaçın. Gerçekten ben sizi ondan yana açıkça uyarıyorum. Fefiru ilallahi. Allah'a kaçın. 51 Allah ile birlikte başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben sizi ondan yana açıkça uyarıyorum. Ve la teca'alu ma'allahi ilahan akhar. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Bunun manası İbadet türlerinden herhangi bir şeyi Allah'tan gayrısına yönlendirmeyin. Çünkü ibadet türlerinden hangi cüzü Allah'tan gayrına yönlendirirseniz, onu Allah'ın dışında bir ilah edilmiş olursunuz. İbadet türleri mesela bir kimse Allah'tan gayrına secde etse, o secde ettiği varlığı Allah'ın dışında ilah edindiği manası gayet açıktır değil mi? Secde, ibadet türlerinden bir türdür. Ruku böyledir. Kıyam da böyledir. Mesela istiklal marşında insanlar kıyama duruyor veya saygı duruşu. Birisi ölmüş, onun için işte bir dakika saygı duruşu diyorlar. Bu bir kıyamdır. İbadet içerikli bir kıyamdır. İşte bu Allah'tan gayrı ilah edilmenin türlerinden bir türdür. Bayrağa karşı, işte istiklal marşında veya herhangi bir sebeple saygı duruşu. Bunların hepsi bu ibadet cüzlerindendir. Aynı şekilde dua. Bir kimse... Allah'tan gayrına seslenerek dua ederse, <gülüyor> bu da o varlığı Allah'ın dışında ilah edilmektir. Yine adak böyledir. Yani kurban adak, Allah'tan gayrına yönlendirilen adaklar, kurbanlar. İşte kurbanı herhangi bir kabrin başında kesmeye adımak, o kabrin e, hürmetine kesmek vesaire. Bunun gibi şeyler e, Allah'ın dışında ilah edilme manasına sokan şirklerdir 52 işte böyle onlardan öncekilerde bir rasul gelmeyi versin. mutlaka Sihirbaz veya deli derlerdi Kalu Sahirun ev mecnun buradaki mecnun kelimesi iki manadadır cenne bir şeyi örtmek demek Bu yüzden cinlere cin denmiştir İnsanlara gizli kaldıklar için cin denilmiştir. Cennet kelimesi bahçe demektir. Gizli bahçe manasında. Ee, yani cennet, cehennemin karşılığı olan ahiretteki cennet ise bizler için gizli olan bir bahçe olduğu için ona cennet denilmiştir. Ee, aynı şekilde deli kimselere de mecnun denilir. Deli kimse ya aklı örtüldüğünden mecnundur veya da cinlenmiş olduğundan dolayı yani azgın cinlerin tasallutuna uğradığından dolayı mecnundur. İşte bu şekilde ee, geçmiş peygamberlere de ya sihirbaz demişler çünkü onların e, akılla izah edemedikleri bir takım olağanüstülükler onların ellerinde zuhur etmiş Allah'ın izniyle. Bundan dolayı sihirbaz demişler veyahut da deli demişler, mecnun demişler. 53, onlar bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Yani bunlar nereden öğrendiler? Yani bir önceki kavimlerden birisine bir peygamber geliyor, sihirbaz diyorlar veya deli diyorlar, mecnun diyorlar. O kavim helak ediliyor. Sonra başka bir kavme, başka bir peygamber gönderiliyor. Onlar da aynı şeyleri söylüyor. Bunlar acaba birbirlerine vasiyet mi ettiler? Yani istifhan var burada Allah Azze ve Celle'den. Hayır, onlar azgın ve taşkın bir kavimdirler. Hayır, onlar birbirlerine vasiyet etmenden değil, Aynı azgınlık onlarda da yani kalpleri birbirine benziyor. Şeytan, iblis onlara da aynı şekilde hakim oluyor. Aynı vesveseleri veriyor. Katade dedi ki yalanlama konusunda önce gelen, sonrakilere tavsiye eden bulundu demektir bu ayetin manası. 54 Öyleyse sen onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Mücahit dedi ki burada hitap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani tebliğ kendisine ulaştırılmış fakat bu tebliğe inatla, kibirle yüz çeviren, yani hak kendisine ulaşmış olmasına rağmen buna karşı inatla, kibirle yüz çeviren kimselerden yüz çevir. Bundan dolayı sen kınanmazsın. Yani sen üzerine düşeni yaptın, tebliğini yaptın ama o küfründe, fıskında diretti. O zaman ondan yüz çevirebilirsin. 55. Hatırlat. Gerçekten hatırlatma müminlere fayda verir. Demek ki bu hatırlatma tezkir, ve zekir, fe zikra, Temfe ul müminin. Öğüt ver, hatırlat, tezekkür et. Bu, bu tezekkür, bu öğüt, bu hatırlatma kimlereymiş demek ki müminlere olsun ki onlara fayda verir. Çünkü mümin olmak demek, masum olmak demek değildir. Gafletanlar olur, unutur. Ee, onun hatırlatılması, öğüt verilmesi gerekir. Ama kafir olana, haktan tamamen yüz çevirmiş olana sen ee, ne kadar öğüt versem boştur. Önceki ayetlerde geçtiği gibi hemen Bakıra suresinin başında geçiyor. Hemen ikinci sayfada. Yani onlara fayda vermez. Çünkü Allah onların kalplerini kör etmiştir. Hangi sebeple kör etmiş? Allah haşa zulmetmiş değil. Onlar kendilerine gelen hakkı reddettikleri için, muhalefet ettikleri için Allah onları öyle bir kör etmiştir ki artık onlar güneş gibi hakkı göremezler. Öğüt almazlar. Öğüt, demek hatırlatman gereken kimseler iman edenlerdir. Onlara öğüt ver, hatırlat. Ama o öğüt ancak mümine fayda verir. Mücahit dedi ki, Ali Radiyalan kuşanmış olarak yanımıza çıktı ve dedi ki, öyleyse sen onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Ayeti nazlı olduğu zaman içimizde helak olma korkusu taşımayan kimse kalmadı. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben bu ayet geliyor ve Ashabı korkuyor. Yani asıl korkması gereken müşrikler burada. Çünkü onlardan yüz çevirme var. E, zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizden yüz çevirmesi emrediliyordu. Yani oradaki yüz çevirme hepsini kapsayacak şekilde geliyordu. Ancak daha sonra hatırlat. Gerçekten hatırlatma müminlere fayda verir. Ayeti nazı olunca rahatladık diyor. Yani Allah Resulüne yüz çevirme emri geldi. Çünkü o ödünü verdi, tebliğini yaptı. Artık onlardan yüz çevirebilirsin ayeti gelince bizden de yüz çevirecek diye biz korktuk. Ama sen yine de hatırlat. Hatırlatmak ancak müminlere fayda verir. Ayeti ne oldu? Müminleri bu işten istisna etti. İman edenler istisna oldu. Bunun üzerine rahatladık diyor Ali Radyalan. 56 Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. İbn-i Abbas Radyalan'ıma dedi ki ayetin anlamı isteyerek veya zorla Allah'a karşı kulluklarını kabul ve ikrar etsinler diye yarattım demektir. Evet. Bütün mahlukat esasında böyledir. Yani hepsi Allah'a bir ibadet halindedir. Kimi isteyerek yani tav'an, kimi kerhan. Burada e, irade sahibi olanlar mahlukat içerisinde insanlar ve cinlerdir. Yani onlardan isteyerek Tav'an, kulluk etmeleri ve bu kulluklarında Allah Azze ve Celle birlemeleri istenmiştir. Yoksa her türlü kevni manada, kevni manada ister kabul etsin, ister kabul etmesin ateisti de, mümini de Allah'ın kuludur. Yani Allah ne zaman doğmalarını isterse o zaman dünyaya gelirler. Ne zaman ölmelerini emrederse o zaman ölürler. Bundan hiç kimsenin kaçışı yoktur. İşte ne zaman başlarına bir musibet takdir etmişse ondan kaçış yoktur. Ne zaman zenginliklerini dilemişse Allah Azze bundan kaçış yoktur. Ne zaman fakirliklerini dilemişse bundan kaçış yoktur. Bu kevni boyutudur. Bu manada insanların, cinlerin tamamı Allah'ın kullarıdır. Yani Allah'ın kevni hükümlerine ister hoşlarına gitsin ister hoşlarına gitmesin mecbur tabidirler. Tav'an kulluk Allah'ın e, İstediği kulluk ise insanların kendi ihtiyarlarıyla, kendi iradeleriyle Allah'a yönelmeleri. Yani sapıklıktan hidayete dönüş yapmaları, hidayeti tercih etmeleri, hidayete arzulamaları, Allah'a isyanı değil de itaati yönelmeleri tercih etmeler, bunu irade etmelerdir. Yani cüzü irade dediğimiz şey, bu cüzü iradeler ile Allah Azze ve Celle'ye yönelmeleridir. Bununla kulluk değer kazanır. Mesela melekler buradan istisnadır. Neden? Meleklerde böyle bir durum söz konusu değil. Onlar e, sadece Allah'a kulluk için yaratılmışlardır. Allah'a kulluğun dışına çıkamazlar. Yani kevni ve e, şer-i manadaki kulluğun dışına çıkamazlar. İnsan bu iradesiyle, cüzi iradesiyle Allah'a yöneldikçe hayvandan farklılaşır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle e, isyankarlık yolunu tutanları hayvanlar gibi hatta daha aşağılıktırlar diye. Belhum adal. Hatta daha da e, sapıktırlar. Yolca daha sapıktırlar diye niteliyor. Yani küfründe, e, fücurunda, günahkarlığında direnenleri. O halde insanı insan yapan şey e, Tin suresinde mesela nasıl anlatılır? E, biz insanı en güzel şekilde yarattık. ahsen takvim diye. En güzel şekilde yarattık. Sınner adet nahu esfele safilin. Sonra aşağılıkların aşağısına ettik. Dünya alemine geldik yani. Burada kurtulanları ancak nasıl zikrediyor? Kurtulanlar iman edip salameliler işleyenler. Onların ecri kesintisizdir. Şimdi Demek ki tabiat olarak insan dünyada bir takım e, fıtraten e, kötü hasletleri de var. Mesela zalimlik gibi, cahillik gibi. Allah Azze ve Celle insanı, insan cinsini böyle niteliyor. Zalim ve cahil diye. Buna Allah'ın Resulü ile gönderdiği şeriata tabi oldukça muhalif eder ve yükselişe geçer. O Allah'ın asli yaratılışı olan ahseni Takvim'e doğru yükselişe geçer. Eğer bu yükselişi sağlamazsa iman ve salih amellerle sağlamazsa aşağılara doğru gider. Yani imandaki eksiklik İnsanı insanlıktan uzaklaştıran şeylerdir. O hale gelir ki insan insanlıktan çıkar. İşte e, küfürlerin bazılarının işte fıtratlarının iyice bozulması ve çok çirkin şeyleri hoş görmeleri. Hatta bazıların pislik yemeyi bile hoş görür hale gelmesi gibi. Yani biliyorsunuz domuz hayvanların en aşağılısı sayılan Domuz kendi pisliğini yer. Bazı insanlar var bugün. Fıtratından o kadar sapmış, o kadar hayvanlaşmış, hayvandan da aşağılık olmuş, kendi pisliğini yemeyi hoş görüyor. Bu hale getirebiliyor demek ki insan kendisini. Evet, Ebu Hureyre radiyalan nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah azze ve celle buyurdu ki, Ey oğlu, bana kulluğa yönel ki gönlünü zenginlikle doldurayım ve fakirliğini gidereyim. Böyle yapmazsan gönlünü meşguliyetle doldururum ve fakirliğini gidermem. Demek ki kişi Allah azze ve celle'ye kulluğa yönelmezse bir... Gönlü zengin kılınmaz. Yani kanaat sahibi kılınmaz. Doymaz yani. Bir türlü gözü doymaz. Bunun neticesinde de ne olacak? İkinci aşama gelecek. O sürekli meşgul olacak başka şeylerle, dünyayla ve fakirliği de gitmeyecek. Ne kadar zengin olursa olsun fakirliği gitmeyecek. Gözü doymayacak, kanaat etmeyecek. Ama kişi Allah'a yönelirse... Allah onun gönlünü zenginlikle doldurur ve fakirliğini giderir. Bu Allah Azze ve Celle'den bir vaat. Bu hadis Ahmet, Tirmizi, i̇bn Mace, İbn-i ve Hakim tarafından sayı isnatla rivayet edilmiştir. Bu manada Zeyd bin Elkam radiyaland'dan da rivayet var. Evet, asli yaratılış sebebine insan yönelirse neydi? Kulluk. Öyle bir kulluk ki Allah'ı birliyerek kulluk. Yine öyle bir kulluk ki Doğru bir kulluk. Yani rasullerin getirdiğiyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun bir kulluk. Bir kimse hayatında bunu gaye edinirse hedefine ahireti koyarsa kader bellidir. Rızık bellidir. Yani herkese yazılan, tayin edilen eceli, rızkı, ömrü neyse bunlar var zaten. Bunlar şaşmaz. Allah'ın yazdığı gibi gerçekleşir. Ama Allah demek ki kendisine kulluğa yönelenleri öyle bir kanaatle dolduruyor ki kendisine e, yazılan rızık ona kafi geliyor. Hatta fazla geliyor. Yani fazlasıyla yetiyor. Ama bir kimse bu kanaatten mahrum olursa e, şey gibi düşünün bir takım hastalıklar vardır. Birisi obezite hastalığı, birisi istiskal hastalığı. Yani normalde bir insan diyelim e, günlük bir litre veya 2 litre suyla suya kanar. Bu istiska hastalar ne kadar su içerse içsin bir türlü doymuyor. En sonunda bu hastalar eğer tedavi edilmezse şişiyor, patlıyor, ölüyor. Obezite de buna benzer bir şey. Nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Mümin bir mideyle yer, kafir yedi mideyle yer. Aynı bunun gibi. Normalde o bir kap e, insana yeterliyken küfür sebebiyle, o açgözlülük, yani dünya hırsı sebebiyle, e, yani iman etmemesi o hırsa götürür demek ki ve onu doymaz, kanaat etmez bir hale getiriyor. Yani insan tabiatının dışına çıkarıyor. Evet, Allah Azze ve Celle kendisine kulluğa yönelenlere işte böyle bir zenginlik vereceğini ve elindekiyle yetinmesinin ona, artık bir zenginlik katacağını bildiriyor. Ama böyle olmazsa, kulluğa yönelmezse, kulluğun dışına çıkarsa, bu sefer onun iki akası bir araya gelmez. Allah onun fakirinde gidermez. Dünyalar versen o yine zaten zenginleri, bir takım zenginleri görüyorsunuz. Yani milyarları var, trilyonları var ama daha da daha fazla kazanmak istiyor. Daha fazla kazanmak istiyor. Bazıları e, böyledir. Evet, 57 bakın bu ayetin arkasında ben insanlar sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Hemen arkasından ne geliyor? Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve beslemelerini de istemiyorum. İbn Abbas'ın de olanma ve ma en yut imun kavli onların birbirlerini beslemelerini istemiyorum demektir. Ama insan ne için çalışıyor dünyada? Ya işte çoluk çocuğumda doyurayım, onda doyurayım, bunda doyurayım. Hayır. Bütün insanların rızkı, bütün canlıların rızkı, yeryüzü üzerindeki bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Hud suresi 6. ayetinde geçtiği gibi. Ben onlardan bir rızık istemiyorum, beslemelerini de istemiyorum. Yani e, sizin asıl gayeniz bu olmaz. Allah Azze ve Celle'nin emri burada budur. Asıl gaye, bir önceki ayette belirtilen şey, insanlar da cinler de Allah'a kulluk etmek ve Allah'a birlemek üzere yaratılmıştır. Bunun için yaratılmıştır. Asıl gayeyi unuttuğu zaman insan demek ki başka meşguliyetlere dalıyor ve buna bir takım kendince meşru e, gerekçelerde uydurabiliyor. 58. Şüphesiz Allah. Evet, o rezzak ve metin kuvvet sahibidir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a zul kuvvetin metin kelimesi şiddetli kuvvet sahibi demektir. Esas kuvvetli rızık sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir. 59, artık gerçekten zulmedenler için arkadaşlarının azaplarına benzer bir azap vardır. Şu halde acele etmesinler. i̇bn Abbas radiyallahu zenuben kelimesi kova demektir demiştir. E, Fe inne lillezine zalemu, zenuben misle zenube ashabihim. Zulmedenler için arkadaşların azabına benzer bir azap diye tercüme edilen buradaki azap kelimesi e, zenub kelimesinin karşılığıdır. Kelime manası kova demektir. Mücahit, Zenub'en kelimesi sicil, kayıt demektir. Yani onların kaydı gibi, onların sicili gibi, kötü sicile gibi sicil vardır, azap vardır. Katade Raymullah da arkadaşların azabı gibi azap vardır diye açıklamıştır bu ayet. 60 ve Zariyat Suresi'nin son ayeti. Tehdit olundukları o günlerinden dolayı inkar edenlere veil olsun. Atâ bin Yesar Rahimullah dedi ki, veil cennemde bir vadidir. Şayet bir dağ onda yürütülse sıcağından erir. Evet, veyl olsun ifadesi işte e, bazen Türkçe'ye yazıklar olsun diye tercüme ediliyor. Bazı hadislerde de geçer. İşte şöyle yapanlara veyl olsun diye. Veyl e, kelime anlamı itibariyle bu kelime demek ki cehennemde bir vadinin adından geliyor. Veyl olsun işte cehennemdeki o vadiye düş. düşsün bunu yapan manasındadır. Asıl kullanışı, kullanışı bu şekildedir. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse 52. sure, Tur suresidir. Ona bir sonraki derste inşallah devam edeceğiz. Subhanakallahum ve bihamdik ve ve